19 Nisan 2018 günlerden Perşembe 94.9 Açık Radyo'da değerli dinleyenler. Ben Utku Zırhlı, teknik masada Selahattin Çolak ve sosyal medya üzerinden Seçil Türkan bu haftanın yeşil bültenini bize her nereden dinliyorsanız eğer oraya konuk etmeye çalışacağız efendim. E, radyolardan, internet üzerinden ve her nereden dinliyorsanız bizi. E, bugün tabii Şimdi bir çevre ekoloji programı dinlemek ne kadar cazip geliyor insanlara bilmiyorum. Cumhurbaşkanı adayı kim olacak? CHP'nin adayı kim olacak? İyi Parti seçime katılacak. Seçimle ilgili e, sayısız soru ve çok kısa bir zaman var bütün bu soruların cevap bulması için. O yüzden herkesin gündemi, herkesin e, odaklandığı nokta seçim biliyorum ama öyle... E, Gürültüye gelmemesi gereken e, Gündemde araya Kaynamaması gereken bir meseleyi Biz bugün Yeşil Bülten'de konuşacağız O da ekoloji birliği Bilmiyorum duydunuz mu değerli izleyenler? Ekoloji Birliği kuruldu. Süreç aslına bakarsanız 11-12 Kasım'da 2017'de Bergama'da başladı. O kadar sembolik bir başlangıç ki. Çünkü Türkiye'de çevre ekoloji mücadelesinin başlangıç noktası olarak Bergama'daki altın madeni projesine karşı gösterilen o direnç, o direniş gösterilirdi. Ekoloji Birliği de o ilk toplantısını Bergama'da yaptı. 11-12 Kasım 2017'de. Sonra kurulma kararını ikinci buluşmasını yaptı. Eski şehirde açıkladı ve e, henüz birkaç gün önce e, Diyarbakır'da da kuruluş deklara, deklarasyonuyla birlikte... ...56 ekoloji örgütünün yerelde mücadele eden bizim bu programda adlarını sık sık andığımız ve konuştuğumuz... ...bunun da dışında, bunun da ötesinde e, nerede bir aslında bir HES'e karşı, bir termik santrale karşı, bir madene karşı direniş varsa... Orada bulunan, orada olan, orada konuşan, orayı bize anlatan aslında, oradaki derdi bize doğru ulaştıran yani kentlerde yaşayan insanlara doğru ulaştıran örgütler bunlar. Bir araya gelmiş gruplar bunlar. 56 tanesi yan yana şu anda ekoloji birliği çatısı altında. Bu önemli gelişmeyi konuşacağız biz bugün. Bir de olarak aynı zamanda bu İlk kez sözcülerin ee, bir arada konuşacağı yayına ev sahipliği yapmaktan da büyük bir gurur duyduğumu e, söylemek isterim. Hemen konuklarımızı tanıtalım sizlere. Seher Kadiroğlu Ataş, telefon hattımızda Mezopotamya Ekoloji Hareketi'nden Ekoloji Birliği Sözcüsü. Merhaba, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, merhabalar Atuk Bey nasılsınız? Teşekkür ederim, siz de iyisiniz umarım. E, hoş geldiniz, ben hemen değilim. başlayacağız Zeyna. Bir konumuz daha bir konumuz daha var o da bekliyor bizi ee, onu e, pek çok açık radyo dinleyicisi tanıyordur zaten ee, evrensel gazetesindeki haberlerinden zaman da hayat televizyonundaki e, çepe çevre programından e, özel Akdemir e, telefon attığımızda merhaba özel abi hoş geldin selamlar mutkın merhabalar ee, evet şimdi böyle bir ben Kısa bir girizgah yaptım. Şimdi iki e, konuğumuz da, iki sözcüsü de ekoloji birliğinin hattımızda olacaklar. Biz böyle İstanbul, Diyarbakır ve İzmir. Böyle bir üç şehirden şimdi e, önümüzdeki 20 dakikada bir e, yayın götüreceğiz efendim. Sözcülerden biri İzmir, biri Diyarbakır'dan. Onun da belki altını çizmekte fayda var. E, i̇lk olarak biraz e, Özer Akdemir sizden başlayalım. Çünkü Ege ev sahipliği yaptığı ilk buluşmaya. Bergama'da e, bu... E, en azından biz takip edenlerin gördüğü kadarıyla Bergama'da ilk toplantıyla birlikte fitil ateşlendi. Ekoloji Birliği'nin biraz o başlama aşamasını nasıl başladığını bu işin bize anlatır mısınız? Yani siz aslında özetlediniz. Bergama buluşması, Bergama'nın Türkiye Ekoloji Hareketi tarihindeki önemi zaten belli. Evet yani bilinçli bir tercihti Bergama, Türkiye Ekoloji Hareketi'nin kırılma dönemlerinin yaşandığı bir yerden Türkiye Ekoloji Hareketi'nin ortak birliği, ortak örgütünün yaratılması sürecine ilk adımın atıldığı yerde Bergama olsun diye düşünüldü. Aslında Bergama'ya gelmeden önce süreç senin de içinde olduğun bir geziyle başladı diyebiliriz. Art günde Tepe gitmiş Tepe'ye gitmiştik anımsarsan evet. Derneği'nin davetlisi evet. olarak ve Cerat Tepe'de o altın madeninin Cerat Tepe'yi daha başlangıç aşamasında ne hale getirdiğini hep birlikte görmüştük. Tanış, tanıklık yapmıştık. Onun dönüşünde İzmir'de Ege Çep'te bu süreç değerlendirirken art durum Cerat Tepe'nin işler acısı durumu ne yapabiliriz, ne yapmalıyız soruları daha yüksek sesle sorulmaya başlandı ve o zaman ortaya çıktı. Türkiye'deki bütün çevre örgütlerini, ekoloji örgütlerini buluşturup konuşalım ne yapabiliriz, nasıl birbirimizin yarasına merhem olabiliriz, birbirimizin derdini nasıl sahiplenebiliriz diye ve o süreçten sonra da 11, Türkiye'deki çeşitli yörelerden 11 ekoloji örgütünün çağrıcı olmasıyla birlikte Bergama'da 11-12 Kasım 2017 tarihinde e, Bergama buluşması, ekoloji örgütleri Bergama buluşması gerçekleştirildi. E, burada tabii çe çeşitli e, e, farklı konular konuşuldu, ama asıl olarak evet birbirimizin derdini biliyoruz, birbirimizin sorunlarını aşağı yukarı yıllardır e, biliyoruz, temas ediyoruz, iletişim geçiyoruz ama e, nasıl ortaklaşabiliriz, ortak e, mücadele ettiğimiz karşımızda bir sistem var, bir güç bir güçler var. Bunlara karşı bu yereldeki sıkışmış, kendi içerisinde kalmış, kendi e, mücadelesini vermeye çalışan ve bu anlamda da e, başarılı e, ol, ol, olsa bile dönem dönem e, kırılmalar yaşayabilen, dönem dönem geri adım atabilen e, bu yerel ekoloji örgütlerini nasıl e, ortak bir çatı altında, ortak bir zeminde birleştirebiliriz? E, e, konuştuk iki gün boyunca Bergama'da süreç böyle devam etti ve Bergama'da tüketemedik tabii çok yıllardan yani gelen önemli bir süreçti. Bergama'da tüketemedik ve ikinci bir buluşmanın e, yapılmasına dair e, aldığı alınan bir kararla Bergama sonuç bildirgesi daha sonra yayınlandı. Ve e, burada da işte e, ekoloji örgütlerinin ortak mücadelesi, dayanışma mücadelesinin ihtiyaç ihtiyaçları güç, eylem ve irade birliğinin sağlanması için ortak örgütlenmeye gerek var. Bunun için de ikinci bir buluşma e, gerek diye e, Bergama sonuç birlik böyle bir e, sonuçta e, sonuçlandırmış olduk. Evet, Bergama'dan sonra durak Eskişehir oldu sanıyorum. Ee, evet. Eskişehir'de bu niyet biraz daha net bir şekilde açık edildi. Ee, taki, yani, takip ettiği kadarıyla bu konunun ilgilenenlerinin de. Ve şimdi Diyarbakır'a dönelim. Seher Kadiroğlu Ataş'a dönelim bu noktada. Ee, yanlış hatırlamıyorsam Seher Hanım bir, iki gün önce değil mi? Ee, bir Diyarbakır'da bir açıklama yaptınız. Ee... Evet, deklarasyon tarihimiz bütün Türkiye'de ortaklaşıyor. Bütün örgütlerin aynı gün... Ee, deklarasyonumuzu biraz da gündemleştirmek açısından e, aynı gün ve aynı saatte deklarasyonumuzu yaptık. Hı hı. Evet e, şimdi aslında Özer Akdemir çok güzel özetledi e, şeyi durumu tabloyu e, öyle bir konu ki bu İzmir'dekinin Artvin'dekini Diyarbakır'dakinin Artvin'i Artvin'in Diyarbakır'ı e, işte Antalya'nın e, Eskişehir'i Eskişehir'in e, Tekirdağ'ı dert ettiği bir e, zaten bir hareket de ekoloji hareketi böyle hani... E, ...öylece bir arada olmadan bile... ...etrafta geçse duygusu buydu... ...ekoloji hareketinin. E aslında neydi... ...hani belki kutuplaşmaya çağrı aranıyorsa... ...dönüp buraya bakılabilir. E belki işte Türkiye... ...nasıl bir arada olacak... ...nasıl işte Türkiye'de... ...barış, kardeşlik, egemen olacak diye düşünülüyorsa... ...bu tarafa bakılabilir. Ekoloji... ...mücadeleleri açısından böyle bir durum vardı. Ekoloji Birliği de bunun biraz somutlaşmış... ...hali oldu sanıyorum. Siz... ...Mezopotamya ekoloji hareketinin de bir parçası... ...olarak. Diyarbakır böyle konularda... Bir Biraz daha gündemde geride kalan yani çok sesini oradaki ekoloji mücadelelerinin çok sesini duyamadığı zaman zaman Batı'nın bir şehirde olması açısından nasıl değerlendiriyorsunuz bu ekoloji birliği oluşumunu? Yani aslında şöyle biraz yani ekoloji mücadelesi Türkiye'de özellikle biraz sanki marjinal grupların sadece ilgilendiği sadece birkaç insanın sorunuymuş gibi lanse edildi. Bu Diyarbakır'da da öyle, Van'da da öyle, İstanbul'da da öyle, İzmir'de de öyle. E, hep bir marjinal, marjinal gruplar üzerinden yerel e, ve gerçekten sesi çıkmıyor. belki ülkenin e, yani kitlesel olarak e, gündemine oturtamadığımız e, bir problem, e, ekoloji sorunu. E, evet hani Diyarbakır'da da ya da birçok kente aslında e, çok büyük yıkımlar, ekolojik yıkımlar gerçekleştirirken yani ses, sesimizi çok yükseltemiyoruz. Biz kendi içimizde sesimizi çok yüksek çıkarıyoruz. Belki karşısında gerçekten direniyoruz. Ama parçalı bir mücadele olduğu için birbirimizden destek alamadığımız için, Türkiye'deki ekoloji örgütleri adına söylüyorum, birbirimizden destek alamadığımız için ya da birbirimizle iletişime geçemediğimiz için yerelde ve zıvız kaldı seslerimiz. Ee, yani özlerde e merhaba bu arada ee, özler gerçekten çok güzel özetledi. Yani e, biz e, niçin bir aradayız? E, i̇şte bunun içini, bu e, sesimizi biraz daha gerçekten e, e, duyurabilmek. E, bu bu yani ekoloji sorununun aslında bir sistem sorunu, ya yani, toplumsal bir sorun olduğunu duyurmamız gerekiyor. E, yani yerellere sıkışıp kaldık. Bunun için bir arada olmalıyız. Bunun artık gerçekten ülke gündemine oturması lazım. Evet, böyle bir gayeyle kuruldu aslında diyorsunuz öyle evet. mi ekoloji birliği? E, Tabi ki Seviyorum. biz yani gerçekten mesela Ege'den yani İzmir'den tutun Sinop'a, Antalya'ya, Diyarbakır'a, Van'a yani böyle deli gibi bir ekolojik yıkım var. Bunun içini biliyorsunuz yani doldurabiliyoruz. Ee, ama bir, bir türlü bir, bir ses olarak yani güçlü bir ses olarak bunu ülke, ülke ne oturtamadık ama ekoloji birliğiyle daha güçlü hissediyoruz artık kendimizi. Çünkü İzmir'de yaşanan bir yıkımın Diyarbakır'ı, Sinop'u etkili hatta dünyada yaşanabilecek yıkımların bizleri ne kadar etkilediğinin farkındayız, bilincindeyiz ve bu bilinci bizim toplumsallaştırmamız, bir kitleye duyurmamız gerekiyordu. Yani gayemiz amacımız da buydu. Evet peki ee, İzmir'e dönelim Özer Akdemir'e. E. Ee, Özer Öz abi e, Seher Kadiroğlu Ataş'tan Seher Hanım'dan dinledik aslında biraz nedenlerini e, bu kuruluşun nedenlerini. E, peki e, bu amaçla kurulmuş e, bir ekoloji birliği ne yapmayı Hı. hedefliyor ki bu amaca doğru devam edebilsin yoluna? Şimdi öncelikle Bergama ve Eskişehir'deki buluşmalarımızda kendi sorunlarımızın ortaklaştığı teşkilini yaptıktan sonra ortak nasıl örgütlenebiliriz diye konuştuk ve ekoloji birliğinin belli program ilçelerini, yapışını ve önümüzdeki sürece dair eylemlilik takvimini belli ölçülerde, genel hatlarıyla konuştuk, ortaya çıkardık. Bu tabii başlangıç, ilk adım olarak görmek lazım bunu ve devam eden bir süreç var önümüzde. Şimdi sadece Bizlerin amacı şehrin de biraz önce aktardığı gibi, evet yerellerde sıkışıp kalmış ekoloji mücadelesini bir anlamda bütün ülkenin e, mücadelesi haline getirmek, bütün ülkedeki ekoloji mücadelelerini birleştirmek, ortaklaştırmak amaçlarımızdan biri bu. Ama sadece ekoloji örgütlerinin yan yana geldiği bir e, çatı olması, yan yana geldiği bir ortak zemin olmasından da öte, ülkenin birçok yerinde bizim dışımızda gelişen, hali hazırda var olan ekoloji hareketini de sen de... E, Konuşmanın girişinde vurgu yapmıştın. Ona da temas etmek, onlarla da dayanışmak, onlarla bizim e, yaratmaya çalıştığımız ortak zemin e, içerisinde buluşturmak ve gücümüzü birleştirmek e, düşüncesi burada hakim. E, attığımız ilk adımın şeyi bu. E, bu, bu bunu yapabilirsek, bunu başarabilirsek karşımızdaki güce karşı daha aktif, daha e, önemli bir e, pozisyon alabiliriz ve başarılı olabiliriz diye düşün. Tabii bunları yaparken bizim e, temel hedefimiz, temel e, taşımız daha doğrusu yerellerdeki ekoloji mücadeleleri. Onlar bize nasıl mücadele edilmesi gerektiğini e, zaten gösteriyorlar. Bergama'dan bu yana gösteriyorlar. Şehrin de altını çizdiği gibi artık ekoloji hareketi bir grup, küçük burjuva ve orta sınıf, e, 3-5 çevrecinin hareketi olmaktan çoktan çıktı. Dağlarda, kırlarda bugün... Yaşam alanlarını, havasını, suyunu, toprağını korumaya çalışan köylüler var Halk var, kentlerde ekolojik yıkıma karşı direnen geniş halk yığınları var Ve bunların bir e, yükselti mücadele var İşte bu mücadelenin bir e, yansıması olarak ekoloji birliğini ortaya çıkardık Ve bu gelişecektir e, Ve e, kervan, biraz da kervan yolda düzele, düzelecektir diye düşünüyoruz hı hı. Ulaşamadığımız çeşimler olmuştur, olacaktır ve bundan sonra da bunu e, ekoloji birliğini büyütülmesi e, anlamında da e, hareket kendi e, su akacak, yolunu bulacak. Ve aslında e, Eskişehir'den bu yana da e, deklarasyonu geçtiğimiz günlerde yayınladık. E, birliğe katılma için e, başvurular da yerellerden özellikle başvurular da geliyor. Bu hareket büyüyecek. Bu kendi e, yolunu da bularak, kendi gücünü de yaratarak, kendi zeminini ve ilkelerini de yaratarak büyüyecek ve karşıdaki güce karşı, Birlikte topyekun günü mücadelesi örgütleme aşamasında e, ilerleyecektir diye düşünüyorum. Evet e, aslında Özer Akdemir biraz özetledi de e, birazcık temelde şu var gibi Liverpool taraftarlarının hayır. sözüydü galiba you will never walk alone asla yalnız yürümeyeceksin. Hayır, hayır. Yani bu 56 evet. grup birbirine şu anda benim anladığım kadarıyla asla yalnız yürümeyeceksin demiş durumda. Diyarbakır'a dönelim yine Seher Hanım'a. Ee, Seher Hanım. Şimdi bir, bir, yani ne yapılmayı hedefliyor, neden kuruldu bunların hepsine şöyle bir kabataslak e, cevaplar e, bulduk aslında. Biraz mekanizmayı, işleyişi anlatabilir misiniz bize? E, her işte bu 56 yerel grup diyoruz, yerel mücadele diyoruz. Bunların her bir temsilcisi e, belli aralıklarla buluşacak mı? Meclis olarak mı toplanıyor? Nasıl bir e, şeyi var? E, yönetim şeması var ya da yönetim şeması da demeyelim. Yönetim yok anladığım kadarıyla bir işleyiş şeması. Var. Yani biz bir yönetici ya da yönetim evet. tarzı oluşturmadık. O dili de gerçekten kullanmamaya özen gösteriyoruz. Öncelikle gerçekten sorunlarımız ortak, fikirlerimiz, düşüncemiz ortak, ortak ya dilimiz de ortak. Peki biz bu çalışmayı nasıl ortaklaştırabiliriz üzerinde Bergama ve eski şehir buluşmaları gerçekleştirdi gerçekleştirildi. 24-25 Mart'ta Eskişehir'deydik. Biz artık sorunlarımız belli. Ee, birlikte ne yapabiliriz? Artık çözüm olarak ve tabii ki bu e, hani karşısında duracağımız e, sistem gerçekten güçlü. Siyasi iktidarın çevreye, insana, doğaya bakış politikaları ortada. Peki biz birlikte nasıl hareket edebiliriz? Bizim işleyişimiz, örgütsel ilkemiz, yapımız nasıl olmalı diye e, yani birkaç oturum Geliştirdik Oluşturduk Biz öncelikli olarak Meclis olarak toplanmayı Karara bağladık evet. Çok özür diliyorum Biraz hastayım Geçmiş olsun ee, Teşekkür ediyorum Yani meclis olarak toplanacağız. Tabii ki bizim yapımız halen Bazı şeyler havada kalmış olabilir Çünkü özerim dediği gibi Biz halen yoldayız Biz tamamen hedefimize ulaştık ee, istediğimiz noktadayız demiyoruz. Ee, ama en azından meramımızı dile geçirdik. Ee, bu aşamada bir şey mevcut sorabilir miyim? Ama. Araya girip tabii, e, Serhan. Yani Şimdi Özer abi de tarif etti Siz de söylediniz e, Mevcut siyasal iktidarın doğaya karşı e, Nasıl diyelim e, Doğaya karşı bir tavrı Giderek daha da belirgin hale geldi Siz de bunu söylediniz ama bu ekoloji birliği sanıyorum e, Bütün e, Bugünkü ve gelecekteki e, Siyasal iktidarlara karşı da e, Bir e, her zaman uyarılarını Yapmayı sürdürecek öyle bir e, Yapı çünkü çok önemli bir şey söylüyor Dilimiz de ortak dediniz ortak bir dille bir araya gelmiş kurumlardan bahsediyoruz bu aslında biraz siyasetler üstü bir ekoloji perspektifinin de habercisi mi? Ya yani şöyle dedim, Türkiye'de ya da dünyada bunun örnekleri var. Yani farklı görüşlerde olan insanlar bir amaç için gerçekten ortak dili, düşünceyi oluşturup bir arada hareket ediyor. Biz de ekoloji örgütleri olarak neden bunu yapamayalım sorusu üzerinden zaten gittik. Yani siyasi iktidarın bugün enerjimize, yani madenimize, ormanımıza, suyumuza karşı, insana karşı olan politikaları zaten ortada bunun herhangi bir iktidar demiyorum. Yani bu iktidarın ortak sorunu. Şimdiki bir sonraki ekolojiye doğaya karşı talanı zaten ortada. Baskısı koruyana da yani ekolojisine de karşı tepkileri ortada. Yani bu talana karşı biz gereken cevabı nasıl verebiliriz? Yasal dayanağımız ne olmalı? Yani iktidarın eliyle Alana uğrayan doğamıza, insanımıza karşı nasıl bir e, duruş sergileyeceğiz? E, bunun karşısında tabii ki duracağız. Yani ekoloji, e, bizim kurduğumuz ekoloji birliği siyaset üstü bir birlik. E, ama bizim karşımızda e, siyasi bir iktidar var, bir güç var. Tabii ki biz e, bunun da karşısında duracağız. Aslında e, sorunu biz temellendirdiğimizde... Sorun çok net ortaya çıkıyor. Yani bir kesimin yüksek rantı çıkarı için doğamız birilerine peşkeş çekiliyor. Tabii ki bizim sorunumuz bu ve karşılarında da duracağız yani. Peki bu, bu noktada her iki sözcüden de görüş almak isterim. Hazır sizdeyken e, Seher Hanım ilk olarak size sormuş olayım. Şöyle e, yorumlarda var. Daha doğrusu böyle bir düşünce olduğunu da e, görüyoruz. E, Çevre ekoloji hareketinde e, örgütlerin bir araya gelmesi e, değil de bir konu etrafında bir araya gelinmesi daha başarılı sonuçlar doğurabilecektir gibi bir e, fikir de var. E, ekoloji Birliği bu fikrin uygulanmasına engel teşkil ediyor mu? Yani konular özelinde de bir araya gelinmesini önünde bir engel mi ekoloji birliği sizce? Yani şöyle bir şey var. ya ekoloji birliği, yani şu anda ekoloji birliği zaten konular, durumlar ve ortada mevcut talan üzerine bir araya geldi. Hı hı. Biz her, yani bütün örgütler yerelinde sorunun tespitini yapmış ama karşı direnişte bir zayıflık yaşıyoruz. Biz bunun üzerine zaten bir araya geldik. Tabii ki farklı konularda farklı amaçlarla bir araya gelinebilir, zamanla değişebilir konular bu açık bir şey. Hmm. Tartışmaya da açılabilir, eleştiri konusu olabilir. Aslında o, bir konu olabilir. etrafında bir araya geldik dediniz doğru mu anladım? Yani ya, e, tek başımıza mücadele ettiğimizde sesimizi yeterince duyuramıyoruz. Böylesi bir birliktelik aslında e, bu tek başınalığı da aşmanın bir yolu yani e, konu birlikte mücadele etmek. Diyorsunuz. Yani tabii ki yani bugün mesela gündemimizde yani sinop mitingimiz var evet. yani e, nükleer e, enerji karşıtı e, bir e, miting gerçekleştirilecek orada yani ben bunu Diyarbakır'da, Van'da, Mardin'de hissediyorum ve ben buna karşıyım e, ama benim sesimin de oraya ulaşması lazım sinoptan e, güçlü bir ses çıkması için e, Antalya da bunu istiyor, İzmir de bunu istiyor aslında bizim e, amacımız ortak ortak bir amaç üzerinden ortak bir fikir birliği üzerinden yani amacımız aslında doğa talanına karşı durmak. Bizim amacımız net. Bir araya gelişimizin sebepleri çok ortada, çok net. Onun için biz bu konuda çok bir tartışmaya girmedik Evet. Amaçlarımız, hedeflerimiz e, netti dediniz. Zaten dilimizde ortak diyerek bence çok önemli bir e, perspektife dikkat çektiniz. Dilin ortaklaştırılması e, çok önemli bir hat bence. E, bu sanıyorum ki işte e, Bergama'da ateşi yakılan o altın madenine karşı direnişle başlayan sürecin e, bir birikimi olarak da karşımıza çıkıyor. İzmir'e dönelim, Özer Akdemir'e dönelim tekrar. E, Özer abi aynı soruyu e, sana evet. da sormak isterim. Yani... E, bir konu etrafında örneğin Artvin'de madene karşı bir araya gelmek mi sadece yoksa pek çok farklı alanda böyle ekoloji alanında faaliyet yürüten mücadele eden örgütlerin bir ortak ekoloji birliği gibi bir yapıda bir araya gelmesi mi? Diğerine engeller mi bu ekoloji birliği gibi bir, bir araya gelişi? engellemeyeceğini düşünüyorum. E, aksine güçlendireceğini düşünüyorum. Hangi konu olursa olsun diyelim mükemmel santral her mücadelesi, termih santral enerji karşıtı e, enerji, termik santral mücadelesi ya da altın madeni, vahşi madencilik dediğimiz mücadeleler olursa olsun e, sonuçta bunların e, ortak beşlendiği ortak e, havuzu şermaye iddialarının kapitalist plan politikaları. E, bu teşvik yaptıktan sonra e, Konular nereden bakarsanız bakın, hangi konu etrafında, hangi sorun etrafında birleşirseniz birleşin, karşınızdaki gücün aynı tek bir merkez e, üzerinden yön, e, sizlere saldırı yönelttiğini görüyorsunuz. ve Bu anlamda da konu, konular etrafındaki birliklerinde aslında buluşması, bu tek merkeze karşı e, buluşması ve güçlerini, mücadelelerini birleştirmesi gerektiğini düşünüyoruz. Bu anlamda da e, konu etrafındaki mücadelelerin e, birliğini, bir anlamda birliği birlikte zemini olarak da ekoloji birliğini ifade edebiliriz. Özer abi çok kısa araya girebilir miyim burada? Süremiz de Tabii. daraldığı için. E, şimdi burada şöyle endişeler de var. Ben de böyle e, bir, bir süredir hani takip edip konuşuyorum. Şimdi e, programında çevre ekoloji gibi e, perspektifler olan siyasi partiler siyasi grupların da e, böylesi e, birliklerde e, yer alması sonucunda bir siyasetler arası kavganın böyle birliklere de yansıyabileceği gibi bir endişe. Mesela e, ekoloji birliği içinde böyle bir e, haklı endişe var diyebilir miyiz evet. yoksa böyle bir şeye izin vermemenin yapısı mekanizması ekoloji birliğinde duruyor mu? Yani tabi yıllardan bu yana gelen çeşitli deneyimlere sahip Bergama köylü hareketi mücadelesinden günümüze kadar bir e, deneyim e, e, geçmiş havzası var ekoloji mücadelesinin ve o anlamda da. E, bu mücadelenin herhangi bir siyafi partinin e, parti ya da siyafi partilerin e, içinde olduğu, onların politik anlamda e, içinde yer aldığı bir mücadele olarak yürümesinin e, mücadeleyi darlaştırdığı teşkidi Ekoloji Birliği tartışmaları yaptırken ve siyaseti aslında tabii ki karşımızdaki e, bütün talan politikaları karşımızda mücadele ettiğimiz kesimlerin yaptığı şey siyaset. Biz de doğal olarak siyaset yapmak zorundayız ama siyaset dediğimiz şey sadece partilerde yapılan sadece örgütlerde yapılan bir e, olay olarak görmüyoruz. Yani biz de şöyle tarif ettik onu biz deklarasyonumuzda. Evet yaşamı savunma siyasetini siyasi parti program ve tüzüklerinden bağımsız olarak kendi bulunduğumuz alanlarda üretiyoruz demiş. Hmm. Yani Bu çok açık. Bugün taş ocağına karşı ya da sinopta nükleere karşı ya da termik santra altın madenine karşı verilen bütün ekoloji mücadeleleri aslında siyasetin ta kendisidir siyasi iktidarın e, politikalarını ekonomik, e, sosyal politikalarına karşı, siyasetine karşı verilen mücadelelerdir. İşte biz bu mücadeleleri siyasi partilerde ya da siyasi partilerin ekolojiyle ilgili kurulmuş kol kollektifleri dışında kendi bulunduğumuz, kendi bağımsız örgütlenmelerimiz üzerinden tarif ederek e, mücadelelerin siyasetini bu şekilde yapmak gibi bir perspektifle ortaya çıktık. Bunun da e, siyaset ten korkmak ya da siyaset dışılık, siyaset üstülük olarak değerlendirilmesinde doğru olmadığını düşünüyoruz. Aksine ekoloji mücadelesinin bugün kırlarda, kentlerde verilen mücadelenin özü siyasidir. Ve oralarda şu anda her yerde, aydın Aydın'da şu, şu an jeotermal ile ilgili dün birkaç eylem vardı. Ya da farklı yerlerde yapılan her şey siya siyasettir. Çünkü Karşımızdaki baştan da tarif ettik. Sermaye politikaları var. Kapitalist talan politikaları var. Buna karşı sizin yaptığınız direniş hem meşhurdur hem e, siyasi bir karakter taşı. Çok teşekkür ediyoruz Özer Akdemir. Hemen ne olur hattan ayrılmayın kapatıyoruz programı. Beraberce kapatalım istiyorum. Ee, Seher Hanım var mıdır eklemek istediğiniz e, son bir cümle? Süremizi açtık çünkü ama e, varsa eğer evet. e, onu rica edelim. E, Bence önceki teşekkür ediyorum. Gerçekten sesimiz duyurmak adına. E, biz ekoloji, ekoloji mücadelesini... Ee, yeni başlayan örgütler değiliz ama birlik olarak yeniyiz. Ee, eksikliklerimiz tabii ki olacak. Ee, ama e, biz e, ortaklaştırmaya çalışıyoruz, kitleselleştirmeye çalışıyoruz. Bizimle aynı perspektifi, aynı düşünceyi, aynı dili kabul edecek bütün örgütlerle de devam etmeyi düşünüyoruz. Amacımız gerçekten birliğin daha güçlü, daha sesli olmasıdır. Umarım böyle devam ederiz diye düşünüyorum. Seher Kadiroğlu Ataş, Diyarbakır'dan, Özer Akdemir İzmir'den her ikinize de çok teşekkür ediyorum. Konuklarım olduğunuz için. Sağ olun efendim. Çok teşekkür ederiz biz de Rutku. Seher'e de selamlar, sevgiler. Selamlar İzlem, İstanbul'dan da ederim. efendim. Evet Diyarbakır, İzmir, İstanbul 3 merkezden yayın dinlediniz efendim. Ee, Ekoloji Birliği kuruldu. İki sözcüsü ee, biri İzmir biri Diyarbakır'dan yayınımızdaydı. Birliğin kuruluşu ardından her iki sözcüyle de e, böyle bir e, bende böyle bir yayına ev sahipliği yapma e, fırsatı bulduğum için çok memnunum diyelim. Kapatalım Yeşil Gülden'e haftaya görüşmek dileğiyle.